شرقت نفسي بنور من فهدي ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ve ve illa la ve Muhammedan ve ve Değerli kardeşlerim, abilerim, amcalarım, bu sohbeti Allah-u Azze ve Celle'nin İbrahim suresinde geçen şu ayeti ile açmak istiyorum. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız Bunda asla başarılı olamazsınız. İki gündür buradayım. Allah'a hamd olsun ki hala iman etmekteyim. Allah'a hamd olsun ki hala sıhhat içerisindeyim, afiyet içerisindeyim. Allah'a hamd olsun ki sizin gibi Müslüman insanlara sizin gibi Müslüman insanları müşahede edebilmekteyim. Allah hamdolsun ki bu güzel kardeşlik ortamını tenefüs edebilmekteyim. Şu güzel manzarayı tenefüs edebilmekteyim. Açık bir şeyi zikretmeyeceğim. Onu da tenefüs ediyoruz. Yani Hakikaten insan aciz kalıyor. Neye ham edeyim? O kadar nimet var ki şu iki gün içerisinde yaşadığımız o kadar nimet var ki hangi birine hamdedelim edelim? Hangi birine şükredelim? Ben hakikaten aciz kalıyorum. Bir zamanlar Davut Aleyhisselam da Böyle bir sıkıntı yaşamakta idi. "Kal" Dedi ki: "Kale Rabbi, ey Rabbim, nasıl eşkuruk? Rabbim sana nasıl şükredeyim? Ve şükrüm لك Ni'metun müceddedetun minke aleyh benim seni şükredebilmem senin bana olan yeni bir nimetindir. Yani bana öteki nimetleri benim şükretmem dahi yeni bir nimettir. Ya Rabbi nazır şükredeyim. Ben aciz kalıyorum şükretmekte. Bunun üzerine Allahu azza ve celle şöyle der: ya Davud, ey Davud, el-en Şu an bana şükrettin. Bana şükründe aciz kaldığını anladın ve şu an bana şükrettin. Biz de diyoruz ki ya Rabbi o kadar nimet içerisindeyiz ki hangi nimete şükredeceğimizi bilemiyoruz. Şükrettiğimiz zaman ya Rabbi şunu da biliyoruz ki bu bize olan yeni bir nimetindir. Ya Rabbi bizce aciz kalıyoruz. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Başlık olarak davetçinin ahlakı diye kayda geçilmiş. Lakin davetçinin ahlakına geçmeden önce davette ahlakın önemini kavramak gerekiyor. Bizim böyle bir ihtiyacımız var mı? Davet alanında bir davetçinin böyle bir esasa ahlaka ihtiyacı var mı? Gerekli mi? Çünkü vakıyamıza baktığımız zaman davetçiler var bir şeylere bir şekilde davet ediliyor. Ama bizler bu davetin akabindeki olan olaylara baktığımız zaman bir eksikliğin olduğunu fark ediyoruz. Bir yerde bir eksiklik var. Bir soru. Acaba bu davetçinin ahlakında olmasın. Davet esnasında ahlakın rolü nedir? Hakikaten bize bir şey kazandıracak mı? Yoksa bu konuyu terk mi edelim? Burada işleyelim mi bırakalım? O yüzden bugünkü benim işleyeceğim konu ise Allah'a davette ahlakın önemi bir bakalım önemli miymiş imiş değilmiş Yusuf suresi 108. ayet-i kerimede Allah azza ve celle şöyle buyururlar. Kul <gül> hadihi sabili Ed'u ila Allahi ala basiretin ana ve menittabani وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِك۪ينَ De ki, hadihi sabili, Bu benim yolumdur. أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ Basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ana, ben, ben, ve bana tabi olanlar ve men ittebe'ani ben ve bana tabi olanlar işte böyleyiz. Ve subhanallah ve Allah'ı tesbih ederim. Ve ma ene minel muşrikiyim ben şirk koşanlardan değil. Allah azza ve Celle bu ayeti kerimede Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemesini emrediyor. Kul de ki sabili, bu benim yolumdur. Benim hayatımdaki takip ettiğim Menhecim, hayat menhecim budur. Benim dünya hayatındaki gerçekleştirmek istediğim hedefim budur. Ed'u illallahi ala basira. Basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Değerli dostlar, her insanın hayatında edinmiş olduğu bir gayesi, Ulaşmak istediği bir hedefi veya hedefleri vardır. Her insanın hayatında bir numara olan değerler vardır. Her insanın bir hayat menheci vardır. Bazıları başarılı bir sanatçı olmak isterler. Bazıları başarılı bir siyasetçi olmak isterler. Bazıları mal mülk biriktirmek ister. Zengin olmak ister. Hayat menheci olmayan akıl sahibi bir insan yok gibidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayat menheci ise ayeti kerimede geçtiği gibi edu ilallahı ala basir basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Allah Resulü ve vesselamın hayat menheci, hayatında gerçekleştirmek istediği, uğrunda çaba ettiği gayesi Allah'a davet etti. <gülüyor> ya eyyuhel muddettir ey örtüsüne bürünen قم فانذر kalk ve artık uyar dedi Allahu azza ve cel ve o ruhunu Allah'a teslim edesiye kadar bir daha oturmadı Bazıları şöyle düşünebilir. O Allah'ın resuluydu. Onun Allah'a daveti hayat menheci edinmesi Hayatında bir numara olan değerin Allah'a davet olması pek de anormal bir şey değildir. O Allah'ıdır Resulüdür. O nerede? Biz neredeyiz. İşte bu düşünce hatalıdır. Bu düşünceden dolayı hak ehli davet alanını batıl ehline terk etmişlerdir ve yeryüzü fesada ve fitneye uğramıştır. Hatta ve hatta bu düşünceden dolayı birçok hak ehlinin evine fitne ve fesat girmiştir. Eşleri, evlatları, torunları Allah'ın kendileri için seçmiş olduğu hayat nizamından başka hayat nizamlarına meylet olmuşlardır. İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun Yıllar önce Belçika'da bir abimizin evinde bulunuyoruz. Bize şöyle anlattı. Dedi ki bizler yıllar önce Ders halkaları oluşturuyorduk. İlim ediniyorduk. Çocuklarımız geldiği zaman yanımıza... ...annenin yanına git. Terk et burayı. Ve çocuklarımız diyordu... ...annelerinin yanlarına gidiyorlardı. Bizler birbirimizle uğraşmaktan... ...birbirimize... ...birbirimizi eğitmekten... ...ailelerimize de vakit kalmadığı için... ...çocukları da oraya gönderdiğimiz için... Yıllar sonra baktık ki bizler olduk selef, çocuklarımız oldu telef. Biz olduk selefi, çocuklarımız oldu telefi. Vakıa budur. Acı vakıamız budur. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allah sizleri cennetine dahil eylesin. Allahu azza ve celle bu davet görevini, vazifesini sadece Resulüne vermemiştir. Bu hayat menhecini sadece Resulüne farz kılmamıştır. اَنَا وَمَنِتَّبَعَنِي Ben ve bana uyanlar işte böyleyiz. Ben ve bana uyanlar ey Allah'ın Resulüne tabi olduğunu haykıran kişi senin hayat menhecin nedir? senin hayatında bir numara olan değer nedir? senin hayatında gerçekleştirmek istediğin hedefin ve gayen nedir? Eğer senin gayen hayatında bir numara olan değer Allah'a davet değilse bil ki sen hakkıyla Allah Resulüne tabi olmamışsın. Eğer senin hayat menhecin, senin nefes alıp vermen Allah'a davet için, Gerçekleşmiyorsa sen Allah Resulü'ne hakkıyla uymamışsın. Ana ve menittabani. Ben ve bana uyanlar işte böyleyiz. Herkes kendi gücü nispetinde Allahu Azza ve Celle'ye davetle görevlidir kimse bu sorumluluktan kurtulamaz. Ben Allah Resulü'nün ümmetiyim diyen kimse Allah'a davetten kurtulamaz. Hani askere gidersiniz size derler ki sen askerlik yapamazsın. Sana bir belge evinde otur. Allah'a davette böyle bir olay yoktur. Özellikle bu yaşadığımız topraklarda Allah'a davetçilerinin az olmaları nedeniyle özellikle bu cemaat, buradaki gördüğüm Müslümanlar kesinlikle ve kesinlikle davet alanını terk edemezler. Bu caiz değildir. Altını çizerek söylemek istiyorum. Bizim buradaki kastettiğimiz Allah'a davet hobi mesafesinde değil. Vaktim oldu, tamam meş. Şimdi davet yaparız. Hafta sonu oldu, bütün meşgalelerden uzağız. Şimdi canım bir sohbet dinlemek veya Allah'ın dinine yardım etmek istiyor. Hayır, hobi mesafesinde değil. Bir hayat nizamı olarak algılamak gerekir. Sadece şunu da diyebilmemiz lazım. Bu benim yolumdur. Benim hayat menhecimdir. Benim bundan başka dünya hayatında bir beklentim yoktur. Ben Allah'a davet ediyorum. Ben böyleyim. Ezengin olmayalım mı? Para kazanmayalım mı? Ticaret yapmayalım mı? Hayır ticaret yap başarabiliyorsan zengin ol ama bunlar senin gayene ulaşmak için vesile olmaları gerekir. Senin zenginliğin Allah'a davete yaraması gerekir. Ben oku mayım mı? Oku. Ama senin okuduğun ilim Allah'a davete faydalı olması gerekir. Bu ise böyle bir hayat nizamına varım diyen bir insan şunu bilmesi gerekir. Rahat hayat, lüks hayat, eğlenceli bir hayat terk edilmesi gerekir. Çünkü hayat nizamı, ola, hayat nizamı olarak Allah'a daveti üstlenen bir kişi için Eğlenceye vakit yoktur. O rahat edemez. O yatağa girdiği zaman yarının programıyla meşguldür. Uyandığı zaman bugün nasıl kimi nerede Allah'a davet edeceğim. Bütün meşgalesi budur. Yemek yer yerken bile bunun hesabını yapar. İmam Ahmet'e sorulur. Ya İmam! Ey İmam! متâ yertâhul abd kul ne zaman rahat eder kul ne zaman rahata kavuşacaktır İmam şöyle cevap verir indemâ yeda'u ahada kademeyhi fil cenne iki ayağından birini cennete koyduğu zaman işte ancak o zaman rahat edecektir rahata kavuşacaktır öyleyse Allah'a davet le iştigal eden hayat nizamı olarak Allah'a daveti üstlenmiş olan bir insan şunu bilmesi gerekir ki bu dünyada rahat yoktur. Rahat ne zamandır? İki ayağından birini cennetin arzına koyduğun zaman. Eğer senin davetin bu direktifte gitmiyorsa o zaman kimse darılmasın. Senin davet anlayışın hobi mesafesindedir. Bazıları şöyle diyebilir. Ya benim o kadar ilmim yok. Kitap ver. Zidi dağıt. Onu da mı yapamıyorsun? Onu da mı yapamıyorsun? Evet onu da yapamıyorum. O zaman deriz ki Allah'a davet ille de dil aracılığıyla olması gerekmiyor. Güzel ahlak sergileyerek de insanları Allah'a davet edebilirsin. Hatta çoğu zaman güzel ahlak dille yapılan güzel ahlak dille yapılan davetten daha tesirlidir. Avrupa'da yaşayanlar bunu bilir. Güzel ahlaktan dolayı İslam'a girenlerin sayısı az değildir. Vallahi az değildir. Ben Hollanda'dan geliyorum. Bizim Hollanda'da birçok arkadaşımız var. Daha sonradan İslam'a dahil olmuşlar. Bunlara soruyoruz. Niçin Müslüman oldun? üç aşağı beş yukarı verdikleri cevap şu iş yerindeydim bir Türk vardı Mehmet bunu çok duyarsınız Almanya'da da böyledir Hollanda'da da böyledir Mehmet biz ismira bunu Mehmet diyelim Türk vardı Mehmet'ti veyahut bir fastıydı ama ne hükmettir Türkler çok zikrediliyor Türk vardı Mehmet devamlı güder yüzlüydü ben annemden babamdan bile bu güler yüzü görmemişim. İş paydosunda getirdiği yemeğe beni de davet ediyordu. Benim kardeşim bile benimle yemek kavgası yapıyor. Bu benim İslam'a karşı olan ön yargımı kırdı. Ve bir gün bana Mehmet dedi ki, ben oruçluyum. Niye oruçlusun? İşte biz Allah'a kulluk ediyoruz. Mehmet bana bir kitap verdi. O kitabı okudum. Bugün bu arkadaşların çoğu bir numara davetçidir. Samimi söylüyorum bir numara bakın burada Almanya'dan ve Hollanda'dan arkadaşlar var. Bir numara davetçidir. Bunların eliyle yüzlerce binlerceki İslam'a giriyor. Ve biz bunları günlük yaşıyoruz. Bizim arkadaşlarımız. Nice katı kalpli insanlar, nice Allah düşmanları, güzel ahlak sebebiyle İslam'ı kabul etmişlerdir. Ali radıyallahu anh sıfından döner ve bir kalkanını kaybetmiştir. Kufe'ye döner ve o kalkanı, kendi kalkanını bir Yahudinin elinde görür. Yahudi hepimiz biliyoruz. Genelde Müslümanlara en düşman olan, en katı davranan ve bu katılıklarında taviz vermeyen bir halk. Böyle bir Yahudinin elinde görür. Ali radıyallahu ona gider der ki bu kalkan benim. Hayır der benim elimde. Benim der ki ben bunu ne birisine sattım ne de birisine bağışladım. Hayır der benim. Ali radiyallahun der ki o zaman kadıya gidelim. Kufede o dönemde kadı olan Ali radiyallahun kendi tayin ettiği şureyh. Kadı şureyh. Giderler. Muhakeme başlar. Kadı şureyh ikisini de dinler ve daha sonra Ali radiyallahına şu soruyu yöneltir. Bu kalkanın senin olduğuna dair bir şahidin var mı? Ali radiyallahu anh der ki evet var. Hizmetçiyim Kamber ve oğlum Hasan. Kadı şurayı oğlunun babasına yaptığı şahitliğin kabul olmayacağı görüşünden olduğu için kabul etmez. Ali radıyallahu anh'ın gider. Der ki sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Hasan ve Hüseyin'in cennet, cennet gençlerinin efendisi olduklarını bilmiyor musun? Duymadın mı? Böyle bir şey bilmiyor musun? Tabi bu Yahudi bütün bu olanları müşahede eder. Bir tarafta müminlerin emiri. gel kendisine gidelim dediği hakim ise kendi tayin ettiği hakim. Ve o hakim müminlerin emrini değil de beni haklı çıkartıyor. Bu ne biçim adalet anlayışı? Bu nasıl bir anlayış? Normalde bir hakim kendi liderinin lehine görüş belirtirdi Genelde beşeri düzenlerde böyledir. Niye başındakinden korkar? Tabii bu Yahudi bütün bunları müşahede eder ve der ki tamamdır. Neyi müşahede eder? Güzel ahlaktan olan adalet anlayışını. Ve der ki tamamdır. Bu kalkan onundur. Ve ben de şehadet ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun elçisi ve Resulüdür. Bu belki hikaye gibi gelebilir. Vallahi değil. Biz bunu Avrupa'da günlük yaşıyoruz. Şunu bil ki Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah'a davette başarının en önemli sebeplerinden birisi şüphesiz ki güzel ahlaktır. Güzel ahlak daveti tamamlayan unsurladandır. Güzel ahlaktan yoksun bir davet uzun mesafe kat edemez. Bu vakiyadır. Bu davetin davetçisi ne kadar da allame olursa olsun kötü ahlak sahibi ise onun davetinin gününün biteceği şimdiden başından bellidir. Sınırlıdır. Muhakkak ki bir dönem sonra duraklayıp gerilemek zorunda kalacaktır. Değerli dostlar davetin başarısı üç esasa bağlıdır. Üç esas. Bu üç esasdan. Bir daha tekrar ediyorum davetin başarısı. Davette başarılı olmak istiyorsak o zaman bu üç esası anlamamız gerekir. Eğer bu üç esastan biri eksik olur ise o zaman davet başarıya ulaşamaz. İmkansız gibidir. Bu esasların ilki davetten önce ilim. Siz davet ettiğiniz şeyin ilmini edinmemişseniz neye davet edeceksiniz? Davetten önce ilim. İkinci esas ise davetle birlikte güzel ahlak. Sabır, hilim, yumuşaklık, ikram sahibi olma. Ve üçüncü esas ise Davetten sonra güzel ahlak. Ne gibi? Sabır gibi. Çünkü sizlere muhalefet edecek insanlarla karşı karşıya kalacaksınız. Elbette birisi size eziyet verecek. Sabır gösterebilecek misiniz? Hala yumuşak davranacak mısınız? Hala güler yüzlü kalabilecek misiniz? Dikkat ettiyseniz bu üç esasın ikisi...